fakir olduğu için Bir eşkıya fakir olduğu için Diogenes'e hakaret eder. Diyojen hiç kızmaz ve sadece bir adama fakir olduğu için hakaret edildiğini hayatımda hiç görmedim ama pek çok insanın hırsızlıklarından ötürü asıldıklarını gördüm der. Yemek Yemenin Zamanı Adamın biri Diyojen'e ne zaman yemek yemeliyim diye sorar. Diyojen, zengin isen cananın istediği zaman, fakir isen bulduğun zaman ye der. Büyük ve küçük hırsızlar Bir gün Diyojen sokakta giderken hakimlerin devlet hazinesinden küçük Şişe çalmış bir adama ceza vermek üzere götürdüklerini gördüğünde işte der. Büyük hırsızlar bir küçük hırsızı yakalamış götürüyorlar.